أعوذ بالله من يعلم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزاع الشياطين أعوذ بك ربنا بسم الله الرحمن الرحيم لا تبلؤن في أما عليكم ما تسمعون من الذين هتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشرقوا ذن كثيرة فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم الله انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا في العمل لا رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Haclan <Gülüyor> ve Allah Teala ve Tevhid Hazretleri, tanemiz hamus, imtihanlara tabir kılmasın olmasın. İmtehan ettiği vakit kazananlardan elesin. İmtihan edeceği muhakkaktır. Bunda şüphe yoktur. Müslümanlar şu günlerde imtihandadır. İnsan ölünceye kadar imtihandadır. Rabbim kazananlardan eylesin. Kasem buyurarak Rabbimiz kendi zatına yemin ederek buyuruyor: <gülüyor> "Esta'bilah bi şey'in min Yemin ederim ki yani vallahi demektir sizi deneyeceğiz. Yani imtihan edeceğiz. Neyle? Bir şeyle. Benim şeylerim çok Allah buyuruyor. Şeylerden biriyle sizi imtihan edeceğiz. Mesela minel havfi korkuyla. Düşman korkusu. Bugün insanlarda bir tedirginlik vardır. Korku vardır. Endişe vardır. Özellikle İslami faaliyet gösteren, hizmet yapan İnsanlarına bir korku var Bu korku Bu ayet kerimede zikredildiği üzere imtihanların birincisidir Başında geliyor Minel havfi Korkuyla imtihan edeceğiz Çünkü rahat ortamda Herkes İslamiyeti yaşar Korkulu ortamda Sıkıntılı ortamda Mesele bu yoldan ayrılmamaktır Efendim kardeşler, Millet sana Neyi yapıyorsun ya namaz kılıyorsun Ne güzel yapıyorsun Sarık sarıyorsun Neyi yapıyorsun sakal bırakıyorsun Cübbe giyiyorsun Hanımına çarşaf giydiriyorsun Dediği zamanda Bunun kıymeti olmaz Bunun imtihanı da olmaz O zaman gösteriş girer O zaman kibir gelir O zaman insan kendini beğenir Çünkü insanlar seni beğendiği için ama ne zaman namaz kılmak ayıp olur, he? Gericilik olur. Efendim, sakal bırakmak suç olur, sarık sarmak suç olur, cübbe giymek suç olur, hanım buna çarçın getirmek bırak, başını örtürmek bile suç olur, he? Gezmek ilericilik olur, he? İşte o zaman. İslam'ı yaşamak zor olur Yaşayanlar az olur Ama çok değerli olur 50 sıtlık 100 şehit sevabı gibi Büyük bir ecire mazhar olur ya Bu zaman öyle bir zamandır Avrupa'ya benzeme uğraşıyorlar Avrupa bunlara gülüyor Avrupa bunlara gülüyor ya İsviçre ordusunda adam sakal bırakmış serbest namaz kıl serbest özel mescid serbest her şey serbest Avrupa'da gez bir tanesi yan bakmaz ben Almanya'da dolaştım sarıkla herkes hürmet bir eczaneye gittik ilaçlar al, aldık işte bir şeyler eczanenin sahibi ağzıda leş gibi şarap kokuyor Alman gavuru sarhoş fakat öyle saygı gösterdi ki bana hatta kaç markta ikram yaptı yani ucuz şey etti niye sarığımdan dedi ki din adamıdır dedi kıyafetine bakılırsa dedi saygı gösterdi yani ya bugün Türkiye'de %99'u Müslüman geziniyor geçiniyor maalesef sarıklıya sakallıya düşman kesiliyor ya bu nereden ithal edildi ya bu sarık dışarıdan ithal edilmedi ki ya. Müslümanlığın nişanı, peygambere sünneti olarak bize geldi. intikal etti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Maalesef bugün Türkiye'de çektiğimiz kimlerden? Dışarıda gezenlerden değil, camiye gelenlerden. Diyorum ki Türkiye'de bir referandum yapılsa yani halk oylamasına açılsa Dense ki Bu referandumda ancak beş vakit namazını kılanlar rey kullanabilir Çünkü bu dinle diyanetle ilgili bir konu olduğu için Namazını kılanlar dindar sayıldığından onlar muhataptır Geri kalanlara sormuyoruz bu soruyu Beş vakit namaz kılanlar kaç kişiler imam müezzinin şahidiyle Hak verelim onlara Caminin beş vakit cemaatı kaç kişi bu caminin on kişi o caminin 20 kişi Toplandı Türkiye'de çıktı beş milyon diyelim Beş vakit namaz kılan Bunlar oy verecek Soru ne, konu ne, sakal, cükbe, çallar, sarıl, çarçal, Kur'an kurslar, medrese açılsın mı, kapansın mı, serbest mi olsun, yasak mı olsun Bak dışarıdakileri katmıyorum, cami cemaatinin çoğu yasak olsun diye oy kullanır Onun için bugün mevzu burada, namaz kılanları bir defa adam etmemiz lazım Evvela namaz kılanlarla uğraşalım, namazsızları da bırakalım yani bu namaz kılandan hali nedir ya? Arkadaşım biri diyor, camiye girdim diyor, namazımı kıldım diyor. Başında da sarık. Ya camideki sarı sarah ne karışıyorsun? Camide sarık serbest. Bugün camide sarılan sarık serbest. İmam da sarar, cemaat da sarar, sarah kim? Neden? dışarıda sarmıyorsan, camide sarabilirsin. Namaz kılıyorsun, evinde namaz kılarken sarabilirsin bunu. Buna kim ne karışıyor ki? E sen efendim adam oradan 5 vakit namaz kılan cemaattan birisi çağırdı beni ben de zannettim ki tebrik edecek beni diyor gel bakayım buraya dedi ne var sen dedi müslüman değil misin dedi niye sarık sarıyorsun aa dilin mi kaydı ya senin niye Na sen müslüman değil misin niye sarık sarıyorsun soruya bak hizaya gel böyle soru mu olur ya Halbuki sen Müslümansın onun için sarık sarıyorsun denir yani Müslüman değil misin? denir mi ya adama ben ne diyor anlamadım ne diyorsun ya dedi kardeşim sarık yasak değil mi dedi niye sarıyorsun Müslüman laf dinler dedi ya ya kardeşim burada laf dinlememekle ne alakası var camide namaz kılıyorum bacıma sarık sarmışım Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem rak'atani bi imametin Hayır مِنْ سَمْعِينَ Aten بِلٰى Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekattan üstündür. Senin bir malın olsa, İzmit pazarında beş kuruş etse, Adapazarı'nda elli kuruş etse nerede satarsın? Adapazarı da satarsın, e, Adapazarı uzaktır, oraya gitme burada sat, e, ben 45 lira karı niye kaybedeyim ben enaimim dersin. E, kıldığın namaz sarıkla kılarsan 70 rekattan eftal oluyor, sarıksız kılarsan iki rekatta kalıyor. Abdest alırken kullanılan misvak hakkında da bu hadisler varittir. Ve bunun çok efendim, bir, efendim, birçok yönden delilleri vardır. Resulullah burada el imâm sarık müminin şerefi izzetidir. Sarı indiren ümmetimin Allah şerefini aşağı indirecektir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Sarık saran, sardığı sarığın her döndüğüne Feyzül Kadir'de cami us hadislerinde İmam-ı Suyut'u zikreder bunların kaynakları var Her dön dünya yani ne kadar böyle sararsa Her dönüşüne kıyamet günü bir nur verilecektir Sarık bizim kırmızı hadisinde geçer فَارْكُمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِك۪ينَ الْعَمَائِمَ عَلَى الْكَلَانِزِ Bizimle Allah'a ortak koşanların arasındaki fark takkeler değil Yahudi de takke takıyor takkelerin üzerindeki sarıklardır Bu hadis nerede geçer? Tirmizi Tirmizi nedir? Kütüb-ü Sitte-i sağlam kaynaklardan, altı kaynaktan biridir Bugün Tirmizi hadisine karşı konuşulacak kimse zannetmiyorum çıkmamaktadır Fakat bazı din görevlilerinden, Diyanet mensuplarından haber alıyoruz ki, İslam'da sarık diye bir şey yoktur. Bunu nasıl diyebilirler? Keburat kelimeden tekrucu bineffahim ağızlarından çıkan ne büyük sözdür. İn yakulûne illâ kedibâ Yalan söylüyorlar. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir namazı sarıksız kıldığı vâki değildir. Ancak namazın dışında sarıkla da durmuş takkeyle ile de durmuştur. Başı açık durmamıştır. Fakat namaz kılarken mutlaka sarıkla kılmıştır Hiç sarıksız kılmamıştır. Sultanul Ulama, Hanefi mezebinin koç alimlerinin padişahı efendim olan Molla Aliül Kari Hazretleri. Aliül Kari Osmanlı'da en büyük alimlerden. Ve Hanefi mezebimizin huccetidir. Delil gösterdiğimiz büzattır. Bu zatın sarıkla ilgili bir risalesi vardır. Biz bu risaleden alıntılar yaptık. Bu risaleyi elimize aldık. Bundan hadisleri yazdık. Ondan sonra sarık hakkında, sarığın ehkamı hakkında bunca hadis, eserler vardır. Birkaç hadis demiyorum. Eserler vardır. Resulullah Efendimiz Mekke'ye girdiği gün, Mekke fethi günün mübarek başı sarıklıydı. O gün siyah sarık sardığı rivayet edilmektedir. Sahab zamanlarda beyaz sarallardı sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta siyah sarallardı sallallahu aleyhi ve sellem. İki sarığı vardı. Biri küçük, biri büyük. Bazı küçüğünü sarallar, bazı bayram cuma gibi zamanlar namazlarda, cemaatlarda büyüğünü sarallar sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen sarkıtırlarda iklimuz arasından bazen sarkıtmadıkları da vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sahabe-i kiramdan birisi sarığı Çirkin sarmış, de, yani çirkin derken böyle düzensiz sarmış, bu Buhari'de geçer. Resulullah Efendimiz ona sallallahu aleyhi ve sellem Sarığını çıkart da düzgün sar. Hâke dâ i'temme, sarığı böyle sar, fe inne vâ sen böyle daha güzel olur buyurmuş. Sarık sarmayı bile bizzat kendi öğretmiş, hatta o zat başındaki sarığı toptan çıkartmış. Yani böyle bozin diye hepsini birden almış. Rasulullah Efendimiz ikazda bulunmuş sardığın gibi çöz nasıl te böyle sarıyorsun böyle poşet gibi çıkarılmaz buyurmuş sardığın gibi böyle tek tek çöz bunun bile edebine riayet edilmiş ve aleyhisselam aleyhi ve sellem sonra Abdurrahman ibn Af hazretlerine meşhur sahapedir bizzat kendi mübarek eliyle onun sarığını kendi sarmış ve sarığı nasıl sarılacağını öğretmiş ve göstermiş Cami-ül-usul taç hadislerinde geçer ''Hâke dâ i'temme feynnu e'rabu ehsenu'' ''Böyle sar, bu daha güzeldir.'' buyurmuş Allahu u Teala buyuruyor ki Bedir Muharebesinde 5000 bin melek gönderdim Habibime yardım için, hepsi sarıklıydı.'' diyor Onun için Rasulullah buyurdu, ''Bedirde bana yardıma gelen melekler sarıklı geldi.'' Sarık meleklerin kıyafetidir. Melekler sarık giyip, giyip geldiler. Sarık bütün peygamberlerin kıyafetidir. Bütün peygamberlerin. Adem babamızdan son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin. Hatta bir rivayet 1 milyon, bir rivayet 2 milyona ulaşan enbiyaz gelmiş geçmiştir. Bu peygamberlerden sarıksız bir tane yoktur. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın sarığı Topkapı Sarayı'nda müzede ziyarete açılmıştır kültür bakanlığı tarafından Yusuf Aleyhisselam'ın sarığı ziyaret edilmektedir Yusuf Aleyhisselam kaç bin sene evvelki pe peygamberdir çarıklıdır ve Kur'an-ı Kerim'de esta'idu billah ve kâle lehum nebilyu en yerdiikumu min ve alu Musa alu Beni İsrail'in başına geçen komutan Bakara suresinde bu ayet ikinci cüzden ikinci cüzün başından bir evvelki sayfenin son ayetidir. Kur'an verirseniz rakamını da söyleyebilirim birinizde Kur'an varsa rakamını söylerim benim rakamlar ezberimde değil ayetler ezberimde şimdi komutanları ümmetlerine dedi ki muharebeye giderlerken size bir tabut gelecek bu tabut tabut sandık üstü kapalı içi kapalı sandukaya derler bu tabutun içinde Allah'tan kuvveti maneviye gelecek yani manevi bir güç yine o demek. Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam onun abisidir biliyorsunuz. İkisinin halinden akrabasından kalan kalıntılar olacak o tabutun içinde. Ve o tabutu melekler taşıyacak, taşıyanlar görünmeyecek. Tabut böyle havada gidiyor taşıyan görünmüyor. Çünkü melekler görünmediği için melekler taşıyor görünmüyor. İşte müminseniz eğer inanıyorsanız bunda sizin için ayet var diyor. Allah Kuranda buyuruyor. Efendim, Bekara suresinde Kur'an-ı Azim usyan'da 200 48. ayetin tefsiri. Bizim Ruhul Burhan tefsirimizde de bakıp görebilirsiniz. Hangi tefsirlerden aldığımız zaten orada yazıyor. 248. ayette. Şimdi o tabutun içindeki Musa ve Harun Aleyhisselam'dan kalan kalıntılar neydi ki? O tabut ordunun önünde gözüktüğü zaman, melekler tarafından geldiği zaman kesin kes galibiyet ve zafer işaretiydi. Yani İsrail onun da giderler işte tefsirlerde diyor ki o tabutun içindeki ve neydi Musa aleyhisselamın asası teyneyi şimdi in o da Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler bölüm Harun aleyhisselamın sarığıydı bak Harun aleyhisselamın sarıklı olduğu ve sarığının o sandukada bulunduğu bu ayette tefsir edilir buna düşmanlığın ne manası var ya? Cüm peygamberlerin başının tacı olan sünneti seniyyesi olan İslam'ın nişanı olan bir şeye harbaçmanın ne gereği var? Ne manası var ya? Hem cami cemaati tarafından, beş vakit namazlar kılanlar tarafından sarık sarılana hor bakılıyor ya. Bu ne bu kafandaki? Ne demek ya? Bu ne ne demek ya? Herokakuş da diyor, başım mı yarıldı diyor. Ne sardın onu? Samimi söylüyorum, bir insan sarık sarmasa, dinden çıkmaz. Sevabından mahrum olur, sünneti terk etmiş olur. Sarık sarmayan dinden çıkar mı? Çıkmaz. Ama bir adam sarığa hakaret için ne o bez parçası be kafanda dese veya kafam mı yarıldı diye alay etse, kafir olur. Çünkü ehli sünnet sünnet idikadımızda üç madde insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istihza. Yani harama helal demek, İslam'ın en ufak bir meselesini hafife almak, küçümsemek ve dinden olduğu bilinen bir meseleyle alay etmek. Öyle midir, değil midir? Bir insan sakalını kesse kafir olur mu? Olmaz. Ne olur? Günahkar olur, haram işlemiş olur. Ama derse ki sakal da tüydür. Tüyde keramet mi olur? Yoksa keçide olmaz. Tüy de olsa keçi güve çekilir dese kafir olur. Çünkü bir sünneti ne yapmıştır? Küçümsemiş ve alay etmiş olur. Bırakmasa kafir olmaz, alay ederse dinden çıkar. Çünkü peygamberin sünnetiyle alay etmek zerre kadar imanı olana yakışmaz. hafif almak, küçümsemek asla bir mümin alameti, nişanı, karı olamaz Camii cemaatından çekiyoruz onu diyorum onu duyuruyorum yine arkadaşlardan birisi diyor ki bir arkadaşımız sakallıydı sonra sakallı kesmiş bizim millet bir acayip bir de bak artık sakallı adam sakallı kesmiş ya ne oldu sana da sakallı kesmiş ortalık karıştı ya diyor sen de öyle arıyordun değil mi canın ekşili istiyordu sakallı niye kestin diyor ki Herif'in biri sakalıma sövdü de onun için kestim Ulan ağzına sövselerdi dilini mi kesecektin Senin de dişin sakala geçti değil mi Bahanesi o yani bahanesi de Şimdi sakalını kesmiş bu zamanlarda belli olur bu karışık ortamlarda bu millet Mesele o değil Tıraş etmiş haram işlemiş Allah affetsin hidahat etsin hepimizin günahımız var Fakat. Camii cemaatından beş vakit devam eden birisi çağırdı onu diyor ki ne güzel oldun böyle diyor ya şimdi buna güzel oldun diye ne oldu? kafir oldu niye? harama güzel dedi <gülüyor> bu din kıldan ince kılıçtan keskindir bu din kimsenin oyuncağı değildir şimdi efendim kardeşlerim benim sakalım var sarığım var sizin içinizde sakalsız ve sarıksız çok insanlar var Ben onlara hakaret edebilir miyim? Haşa Kendimi onlardan üstün tutabilir miyim? Haşa Niçin? E ben sakalım sarım varsa Onun da kim bilir ne fazileti vardır Belki onun cömertliği var Belki öbürünün yumuşak kalpliliği var Belki öbürünün bir hayrı var Yani ben kimsenin muhasibi değilim ki Ondan sonra O sakalını tıraş etmekle bir haram işliyor Belki benim ne haramlarım var yani sakallıyım, sarıklıyım diye ben günahsız mıyım? Ben de günahkarım, benim de gıybetim var bir icabımda, dedikodum var icabımda. Sakallı adam bakarsın hudut tecavüz etti, gasp etti, adam öldürür. Yani bu şimdi sakalı var diye yani günahsız mıdır? Yani ne demek istiyorum? Hepimiz günahkarız, Allah kusurlarımızı bağışlasın, affeylesin. Sakın bir sakallı ve sarıklı karşısındaki bir sakalsıza bir sarıksıza hakaret etmesin. Onu kendinden küçük görmesin. Eğer kendini ondan büyük görürse o bu ümmetine hadisidir. Kendini değil insanlardan sokakta gezen Allah'ın en adi mahlukundan üstün gören en adi olur. Biz kendimizi tezkiye edemeyiz, metedemeyiz, temize çıkaramayız ve beğenemeyiz. Bizim nefsimiz kötülüğü emreder Allah bizi nefsimizin içerinden halas eylesin Yoksa Allah beni nefsimin eline bıraksa bugün ben şeytanı sollar giderim Allah nefsimizden kurtarıyor da bu kadar bizi yola getiriyor Yoksa bizim nefsimizin ne mal olduğu ortadadır Kim nefsini temize çıkarabilir Sakın ha Sakallı ve sarıklı ve çarşaflı erkek kadın kardeşlerimiz dışarı Kadının başı açık Onu da hakir göremez Sonunun ne olacağını bilemezsin Belgin olabilir, çarşaflı kadın sonunda soyunup dökülebilir, çıplak kadın kötü yoldan da bile tevbe edip en iyi insanlardan olabilir. Allah tövbesini kabul eder, tevbe eden Allah'ın dostu, sevgilisidir. Bakti dikkatinizi çekiyor. Bunlar çok önemli meselelerdir. Bugün icabında cami cemaatinin içinde kafir vardır. Bu lafımda da çok mana vardır aklı çalışanlara. Çünkü cami cemaatında namaza 5 vakit devam etti halde ben Kur'an düzenini istemiyorum diyenler vardır. Ama çalışıp da Allah İslam'ı bize nasip etsin de bizi kurtarsın diye yalvaranlar vardır. Biz onlara duacıyız. Allah hidayet eylesin, Allah helası eylesin. Ne içki içene, ne kumar oynayana, ne zina ne gavur gözüyle bakamayız. Helala helal, harama haram dedikten sonra imanı vardır ama Allah kurtarmayı nasip etsin. mesela son nefestir, itibar hatimededir. Bundan dolayıdır ki sakın kimse demesin ve yanlış yorumlamasın ki Hoca da şöyle dedi, çarşafsıza böyledi. Ben böyle bir şey hiçbir zaman demedim. Sakalsız cemaatlerim vardır ve bu cemaatin çoğu sakalsızdır. Ben onlar başımın tacıdır. Allah için buraya gelmişler. Başımın tacıdır. Bizim hocalarımız, şehirlerimiz, hele ki şeyimizin şey, Ali Haydar Efendi Hazretleri mübarek giderdi şu Allah'ın yoluna sohbete gelen cemaatin ayakkabılıktaki ayakkabılarını alırdı mübarek dört mezhep müftüsü evliyanın reisi yüz küsür yaşında Kutbulaktab hazretleri ayakkabının altını suratına sürermiş bu ayakkabılar Allah için tozlandı bu yola geldi diye ben sizin ayakkabılarınızın altını yüzüme süreyim ben sizin hizmetçinizim ya sizden daha şerefli bir insan değilim ya ama mesele nedir? doğru anlayalım neyi doğru anlayalım bir adam sakal kesmekten kafir olmaz günahkar olur haram işlemiş olur ama haram işlemek de küçümsenemez yani bu arada ve memuru var mazuru var mecburu var yani burada her çeşit insan vardır yani bir insan herkese bu serbest değil ki şu anda e bundan dolayıdır ki ama karı izin vermiyor diye de bir mazeret duydurmayın ha. öyle de bir mazeret din kitapta yeri yoktur tamam mı yani böyle lüzumsuz bahaneleri konuşmuyorum. Bazı insanların mazeretleri var. Şimdi ne demek ne demek getiriyorum? Bir insan haram işlemekle kafir olmaz. Ama haramı güzel görürse ne olur? Mesela adam içki içiyor. İçen dese ki benim bu iç haramdır. Ama ben nefsime uymuşum Allah affetsin. Kafir olur mu? Olmaz. Başka birisi de içki içmiyor kat dese ki iyi yapıyorsun da içiyorsun be ne güzel yaptın dese o ne olur olur bak içmedi halde kafir olur niye harama güzel dediği için anlayabiliyor musunuz yani biraz mukayese yapabiliyor musunuz mesela adam zina yapıyor haram olduğunu biliyor efendim Allah'tan hiç hidayet diliyor kafir olmaz ama öbürü ben yapamıyorum ama yapanlara helal olsun bu kafir olur mu? Olur. Adam daha da adam öldürüyor, katil oluyor. Tabii ki bir insan, bir insanın Müslüman olduğu için öldürürseni olur, kafir olur. Çünkü niye öldürüyor onu? Müslüman olduğu için öldürüyor, o kafir olur. Ama bir insan bir de kan davasından, namus davasından, mal davasından, can davasından böyle köylerde eskiden çok olurdu şimdi de oluyor böyle para için şu için bu için birbirini öldürmüş bu adam en büyük günahkar olur kafir olur mu o bile kafir olmaz niye haram olduğunu biliyor nefsine uymuş bu adam kafir olmaz ta da adam öldürür katil olur öbürü şehirde bunu haber alır ne iyi yapmış eli yaş olsun der kafir olur çünkü haramı normal görüyor haramı tasvip ediyor müslümana gereken nedir bir insan sakalsızdır Başka bir adamın sakallıyken Sakalını kestiğini görünce ne demesi lazım Kardeşim benim sakalım yok ama Senin dün sakalın vardı Bugün niye kestin O da derse ki şöyleydi böyle, e Olur mu bak bıraktın da kestin Günahın kat kat oldu Niye böyle yaptın dese Günahı ikiyken bire iner. Niçin? Kendi kesiyor ama karşıdakine kesme dediği için hiç olmazsa emri bil maruf neyan mükerden mesul olmaz. Ama kendi evendim tıraş etmesi üstüne adamadır ki ne güzel oldum. İşte bugün cami cemaatleri helalı haramı, güzeli çirkini, Allah'ın razı olup olmadığı şeyleri seçmekten cahil ve kafil kalmıştır bir buçuk milyar müslümana değil altı milyar insanlığa ulaşmamız lazımdır çünkü o peygamber ve mâ arselnâke illâ kâfetellin nâsi beşirân ve nezîrâ sâde Arap'un Acem'in peygamberi değil bütün insanlığın müjdecisi ve korkutucusudur onun sünnetidir, bu din onun dinidir bu bütün ümmete gelmiş, ümmeti davet değil, ümmeti icabete değil ümmeti davete de ulaşmak lazım onları da imana davet etmek lazım vazifemiz bu iken evdeki çocuğumuza ulaşamadık yataktaki karıya laf anlatamadık camideki cemaate ulaşamadık Nerede kaldık günün gündemin çok gerisinde kaldık neden çünkü yalan yanlış yazan efendim dinin kuranın düşmanlığını yapan medyaya pasına yayına yok televizyon dağıtıyor, yok şunu verecek, yok bunu verecek diye abone olduk hacımız, hocamız, en müslümanımız geçinen, çoluk çocuğun hatırı için onun bunun keyfine evlerimize, o anadan yürüyen çırılcıplak resimli din düşmanlarını soktuk soktuk işte ondan sonra da bu belayı bulduk eve soktun mu yılanı, rahat durur mu seni sokar ben müslümanların evinde gidiyorum bakıyorum çıplak resimli gazeteler var niçin? çocuk aldı O olan getirdi kız abone olmuş benden habersiz <gülüyor> senden habersiz o evden bir kuruş oynamaz kuruş sen konuşma parayı sen getiriyorsun parayı veren düdücalar ama sen pasif adamsın pasif adamsın dinini dert etmeyen bir kişisin sen dünyalık peşindesin. Tıkırın yerinde tuzun kuru, tamam. Din elden gitmiş, bana ne dersin. Ama sonra dünya da gider biliyor musun? Din gitti mi dünyada kalmaz. Gök kubbenin direği Hazreti Kur'an'dır. Kur'ansız dünya yaşamaz. Şu dünya Allah diyenlerin hürmetine duruyor. La tekumus hatta yukale fil ardi. Allah Allah. Yeryüzünde Allah Allah dendikçe kıyamet kopmaz. Bir Allah diyenin hatırına gök kubbe durur, kıyamet kopmaz Resulullah buyuruyor. O da başını yastığa koyup da ruhunu teslim ettiği anda kıyamet kopacaktır. Bir Allah diyenin hatırına dünya yaşıyor. Derdimiz dinimiz olsun, işkembemiz olmasın. مَنْ كَانَتِمَّتُوا مَا اَدْخُلُ ف۪ي جَوْف۪ي تَقِيمَتُوا bir insanın derdi, himmeti ve gayesi, boğazından aşağı karnına giren olursa, onun kıymeti ve değeri karnından çıkan pislik olur. Lafa bak gel. Bir insanın himmeti karnına ne girecekse, onun kıymeti karnından çıkandır. Leş olmayalım. Himmetimiz, gayemiz yüce olsun. O da nedir? Dinimizin hakimiyetidir. Müslümanların emniyetidir. Hürriyetidir, İslam'ı serbest yaşama gayretidir Dert değildir, gide dünya, kaladin. Dert odur gibi, kala dünya, gide din diyor Ne güzel söylemiş değil mi? Dert ne değil? Yiyeceğin yok, içeceğin yok, yatacağın yok Ama dinin varsa, namusun varsa, Kur'an'ın varsa Dertlenme, sonun ebedi cennettir inşallah Dünya zatı fanidir geçecek ama kralsın, saraydasın her nimetin var dinin yoksa dinin, ibadetin, taatın yoksa, Allah'a marifetin yoksa o zaman dert başına bela. Çünkü sonun öbedi olduktan sonra bütün nimetler elinden çıkacak. Onun Müslümanlar derdimiz dinimiz olsun inşallah. Şimdi bugün buradan söz verelim. Hepimiz bu haftadan başlayalım bak en az 10 kişiye ulaşalım cami cemaatlerinden en az 10 kişiye çünkü cami cemaatlerinin kafaları karışmış şimdi İslam'da şu var mı bu var mı o bir şey diyor bu bir şey diyor televizyonda çıkıyor bir ilahiyattan bir profesör bitersine söylüyor millet kafası karış. işte sarığın yeri burası işte sakalın yeri burası İslam'da kafire benzimen mü burası bunları anlatırsan Belki kalbinde hidayete meyli olanlar yola gelir inşallah. Allah da yaratır tesirini kalk eder. Ama sen ulaşmıyorsun, ulaştırmıyorsun. Geliyorsun burada beni dinliyorsun, çıkıyorsun gidiyorsun. Hoca nasıl konuştu? Çok güzel konuştu. Ne dedi? Kafada bir şey yok. Ya kardeşim bu güzel konuşmakla değil ki bunun ameli nerededir ya? Ne yapacağız çıkınca biz? Bu insanlara ulaşacağız, bu halkla ilişkiler kuracağız. Bunlar bizim halkımız, bunlar Müslümanım diyen insanlardır. Ama bilmiyor İslam'ı ya. Diyeceksin ki bak bu budur. Ayet var, hadis var. Meleklerin taktığı sara, peygamberlerin taktığı sara bir Müslümanım diyen düşmanlık edebilir mi bilse? Hiç i̇şte bilmiyor demek. Sorulan merciler de yanlış yanıltıyor. Diyor ki efendim işte yoktur rastı diyor Haşa. Ya e bunların kaynağını gösterelim. Bunlar niye yazıldı bugün için? Bu karışık ortamların istihai için. Allahu Teala bizi bunda vesile eyleyecek inşallah. Hepiniz vazifeniz bu geceden başlayın birer ikişer herkes gücünü hüsmetle Tanıtacağız. ama göstererek şurayı, şurayı okutacağız İnşallah bir gündem oluşacak yavaş yavaş bu millet buna alışacak ya yavaş bu hücudu değil ki dedesi sarıklıydı babası sakallıydı bunların çoğunun öyle değil miydi adam bizi görünce diyor ki nereden geldiniz siz ya nereden gelmek gerekir işte İstanbul'un Fatih'i Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han, Aleyhir rahmetü vel küfran bu İstanbul'u etmedi mi bize başlamadı mı? Başında ne var? Ayağında ne var? Şal var Üstünde ne var? Cüppe. Hanımı nasıl çarşaftı? Yani bunu yadırgamak nedir? 700 senelik ecdadının kıyafetidir ya. Örfündür ya, geleneğindir ya, göreneğindir ya. Dini de bıraktık ya. Dini de bıraktık. Bugün Japonlar dünyada en ileriye gitmelerinin, Amerika'yı sollamalarının efendim sebebini araştırıyorlar. Nedir? Örf ve adetlerine bağlılıklarından biliyorlar adam. Gelenek, görenek neyse tutturmuş gidiyorlar. Halbuki onların örfü Allah'ın dininde makbul değil. Ama bizim ecdadımızın örfü, adeti, Osmanlı'nın geleneği göreli Allah'ın dininde muteber olur. için? Çünkü ulemaya tanışarak... Meşayihtan fetva alarak eli sünnete göre hareket etmiş büyüklerimiz Kıymetli icdadımız var Allah kabirlerini nur eylesin Ruhlerini şad eylesin Özellikle şu İstanbul'un fethi münasebetiyle Hz. Sultan Muhammed Fatihan Ali Rahmet ve al Hazretlerini Fevkat tecelli ihsan buyurup Bu ümmetten razı eylesin Şefaatine nail eylesin Rabbim kemiklerini sızlatmasın Fazıl Keremiyle onun torunlarını Yeniden onun açtığı yolda Çığırda ilerlemeye muvaffak eylesin Çağ açmış, ça kapatmış insandır ya. Ne tüfte anne, El Elbette İstanbul fetholun acaktır. Feleniğmelemi, mümür aleniğmeleceğiz, gel geleceğiz. Onu fetheden ne güzel kumandan, on ordusu ne mübarek ordudur. Kainatın efendisinin medyetine mazar olmuş bir komutandır ya. Bunlar bizim ecdadımızdır, İftihar ederiz, gurur duyarız ya. Biz onların sarığından, cübbesinden ar mı duyarız ya? Hucap mı duyarız ya? Utanır mıyız be? Şeref duyarız ya. Bizim ecdadımızdır ya. Peygamberimizin yolunda giden ecdadımızdır. Tabii ki Müslüman olan atalarımızdır. Biz bunları örnek alırız ya. Bereket onlardadır, büyüklerdedir. Allah Teala yollarını, izlerini hayırla takip eden nesillerinden eylesin. Ha. Onun için efendiler, imtihan. Mevla buraya sizi imtihan edeceğiz. Ya bir korkutacağız. Velcu'yı açlık çektirici tabii. Daha bu çok malumat var Bugün bu karışıklıkta Rabbim buyuruyor Pisi temizden seçeceğim Mümini münafığı belirleyeceğim Yani kalbinde hastalık olan baklayı ağzından çıkaracak gözün adam diyor ki burada kurs var gelin kapatın diyor İspiyon ediyor. Kimsin sen? Ben de Müslümanım diyor. Neden rahatsız oldun diyor. Kur'an okuyorlar gece yarısı diyor. Kürültü yapıyorlar diyor. Bu nasıl Müslüman oluyor ya? Üstünde diskotek mi var da sabah kadar tepiniyorlar be? Sağ gecenin üçünde kalkıp Kur'an okuyor. Kur'an bülbülleri onların hürmetine Rabbim yağmur yağdırıyordu. Yiyorsun, içiyorsun. Kur'an'dan rahatsız oluyorsun be. Böyle bir millet var. Bunlar da Müslüman. Rahatsız. Ezandan rahatsız oluyor ya müezzini mahkemeye ver sabah ezanında diyor hoparlörü kes diyor ya de istediğin kadar bağır zaten duyan yok diyor sabah ne bağırıyorsun diyor ya insanı hoplatıyorsun zaten kılan gelecek diyor ya bağırmağa ne gerek var diyor ya ezandan rahatsız oluyor ben de müslümanım ondan sonra heee gidi kardeşlerim onun için bu imtihanda Rabbim kazanmayı nasip etsin. Bayağı bir deneneceğiz. Bayağı bir sallanacağız, sarsılacağız, salsılacağız. Ne zaman ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diye bıçak yemeğe dayanacağız. Ele inne nasrallahi karib. İşte o zaman Allah'ın yardımı yakındır. Müjdesini alacağız inşallah. Ama daha Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanların çok çekeceği var. Rahatlık batmıştır. Keyif kafaya girmiştir. Bu millet bu nimetlerle, bu lezzetlerle İslam'ın tadına tad eremez. Ama inşallah Rabbim belayla uslandırmasın. Şu nasihatlarla, vaazlarla uslandırsın, yola getirsin de biz belayla terbiye istemiyoruz. Allah Rabbim dutuyla terbiye eylesin inşallah. İslam'ı Müslümanlar aziz eylesin, nusret eylesin, ehlini aziz eylesin, karşıtlarını, muhaliflerini, ehli küfrü, ehli biz zelil eylesin, hakkı eylesin. Amin. Şimdi tabii Birçok konular vardır birikiyor, üstün üstüne geliyor, İnşallah önümüzdeki sohbetlerde vakti sırası geldikçe temas edilecek. Ancak bir dua yine sizlere tavsiyem, bir tavsiyem şudur, şu korkulu ortamın emniyete dönüşmesi için yani güvenilir bir ortam haline alması ve Müslümanlara bu zamana kadar Rabbimizin verdiği hakları geri almaması, ve bu haklarımızın daha da artırılarak İslam'ı yaşamaktaki hürriyet ve serbestliğimizin elimizden alınmaması için her gün vazifeniz ve dersiniz olacak 450 kere ne fazla ne eksik olacak tesbih ile sayılacak müezzin imame bile sabah katılacak sayı şifredir hasbunallahu ve nimel vekil İbrahim aleyhisselam Nemrut'un ateşine atılırken bu duayla ateş ona külistan oldu Allah bana yeter ne güzel vekildir dedi İşteci ateş söndü gitti. Rabbim bu yakılan tutuşturulan ateşleri de söndürmeye kadirdir. Sahabel-i kirama dediler ki: İnne nazaqat cem'u lekum fehşevhum. Düşmanlar büyük hazırlıklar yapıyor. Korkun, titreyin. Feza de miman makalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu onların imanını artırdı. Onlar ne dediler? Niye korkalım? Biz ancak Allah'tan korkarız. Allah bize yeter. Ne güzel vekildir dediler. Ondan sonra düşmanın peşine düştüler. Düşman kaçmıştı fazlayken kaçıyor. Sahabey kiram düşmanı arıyor. Neredeydi düşman diye. Onun içindür ki efendi kardeşlerim. 450 kere unutmayın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter ne güzel vekil. Bütün cemaatlarıma vazife veriyorum. Benim niyetime efendi hazretlerinin ve bütün cemaatın ve dünyadaki bütün Müslümanların korkularımızın emniyete ve güvenliliğe dönüşmesi niyetiyle. Allah bize yeter ne güzel vekil. İnşallah yakında tesirini görürsünüz. Korktuklarımız emniyete döner inşallah. İki peygamber gökte diri, iki peygamber yerde diri dedik mi? Gökte olanlar ikinci kat semada İsa Aleyhisselam, dördüncü kat semada İdris Aleyhisselam. Yerde olanlar karalarda İlyas Aleyhisselam, denizlerde Hızır Aleyhisselam. Siz Hızır diyorsunuz. Hızır İlyas Aleyhisselam her gün buluşurlar. Ve şu dua ile ayrılırlar. Her sene haç yaparlar. Mina'da haç mevsiminde buluşurlar. Birbirinin başını tıraş ederek ihramdan çıkarken bu duaları okurlar. Bismillah. Maşallah. La suğukul hayra illallah. Bismillah. Maşallah. La lekşıvussuğe illallah. Bismillah. allah Ma kâne min fe minallah. Bismillah. Maşallah. Ve la hule ve la kuvvete illa billah. İnşallah urrahman. Şimdi faalemen levha da kısaca okuyacağız ki meclisimiz zikir meclisi olsun ve tevhidlerle kapansın. Hitamumuz misk olsun inşallah. Amin. Subhanallahi ve bihamdihi ve aleyhi ve salatu ve selamun ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inne nes'eluke'l cennet. Ma karra bi ila min kavli ma amel. Na'udu bikem min'en nar ve ma karra bi ila min kavli ma amel. Allahumme inne nes'eluke min hayr ma celeqn bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ve ma Muhammed. صلى الله تعالى على سيدنا انت المستعان وعلى قلب لا اله الا ولا قوه الا بالله العلي العظيم ya Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin Uzaktan yakından toplananlara Habibine komşu eyle, şefaatine ne aileyin Meclisimize bir kere geleni Cennet meclislerine nasip eyle Bir kere geleni mutlaka hidayet eyle Bir daha kaymaktan dönmekten Kalbi dönmekten muhafaza eyle ya Hidayete erdirdikten sonra Kalplerimizi kaydırma Ya Rabbi Ailelerimizden, yavrularımızdan Gözümüzü aydın eyle, dinine hadim eyle Ya Rabbi, mal fitnesinden, evlat Fitnesinden halas eyle, İslam ve elini Azize eyle, kührü Eyle. Türkiye'de İslam için çalışanları her sahada Mansur Muzaffer eyle. İslam'ın Müslümanların yükselmesine engel olmak isteyenler hayırla ıslah ile ıslaha nasip olmayacakları defograf ile ya Rabbi. ile perişan Rabbi. Gücünü, kuvvetini imha ile ya Rabbi. İmkanlarını al ya Rabbi. diyen dillerine harici hemden azade eyle. Ya Rabbi kullarında bile bir kural vardır gibi verilen hak alınmaz. Sen de bize bu zamana kadar İslam'ı yaşama, hürriyeti, emniyeti, serbestliği verdin ve yaşattın bundan sonra da senden istediğimiz bu hürriyetimizi alma ya Rabbi. Haklarımızı ziyade ya Rabbi. Haklarımızı ziyade ya Rabbi. Kılı kırk yararcasına şerahatı sünneti yaşadığımızda yan bakacak bir güç bırakma ya Rabbi alemin. Türkiye'yi dünya İslam alemine bayraktar eyle. ehl İslam'ı tek vücudu halinde Kur'an ve sünnet merkezinde topla ceme eyle ya Rabbi. Şurada bir tane günahkar aramızda bırakma ya Rabbi. Şifasını vermedik bir dertli bırakma ya Rabbi. Devasını vermedik bir hasta çıkartma ya Rabbi. Şu cemaatin ne hayırlı murada şu saatte ihsan ya Rabbi. Lütfunla muamele eyle ya Günahlarımızı sevaba ile eyle ya Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Müşkillerimizi hallü asan eyle ya Korkularımızı emniyete tebdil eyle ya Rabbi. Ümdüklerimize nail eyle ya yarab. Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya ne derdiz ne Seni vekil ettik, havale ettik, kabul eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere garik, garik rahmet ile kabirlerini nur ile, Bir kere gelenleri kabirde bize ortak eyle. Bize gevşeklik verme ya Rabbi. Mahzunluk verme ya Rabbi. Gevşemeyin, üzülmeyin, mü'minseniz üstün galip. Siz geleceksiniz sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Allah Resulü'nü dost edinenler, Allah'ın taraftarları galiptir. Müjdesine ne aile eyle ya Rabbi. En yakında ferahlat ya Rabbel alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve aleyhi ve sohbet edin. Selamun aleyhi ve sellemine ya Rabbel alemin.